اللهم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده واعز جنده له الملك وله الحمد ve o her şeye kadirdir. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men Ve Kerim kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz Öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de khas satan bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Yine her zamanki duamla başlamak isterim kardeşlerim dersime. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına burada bir araya toplayan Allah azza ve celle'ye sonsuz defalarca hamdolsun. Allah azza ve celle Kur'an-ı Azimuşan'dan ayeti celilelerinden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün adımlarınıza ecir ve mükafat ikram etsin. Zayi etmesin Rabbü Teala. Kerim kardeşlerim, pek muhterem misafirler. Hepinizin hatırlayacağı üzere 40. ayeti Kerime i Bakara Suresinin geçen hafta nihayetlendirmiştik. Ve tabi bu, bugünkü ayetlerle ilişkisi olması hasebiyle tekrar etmekte fayda görüyorum. Kısaca şunlardan bahsetmiştik. Allah Subh'ana ve Teala Beni İsrail'i muhatap alarak Onlara en son ayet-i kerimeden alıyorum kerim kardeşlerim. Hani ben, siz bana vermiş olduğunuz sözlerde riayet edin, ben de size olan vadimi yerine getireyim diye 40. ayet-i kerimeyi bu minvalde işlemiş ve yorumlamıştık. Hatta Kur'an'ın indiği dönemde Allah'ın Resulünden vizyonunu alan sahabelerden de bu ayet-i kerimeyi daha iyi anlaşılır kılmak için örnekler tevdi etmiştik. Tabii 41. ayeti celilede ise Allah azza ve celle'nin beni İsraile, virgül beni İsrail'in içerisinde yahudi bilim adamlarına, ondan sonra ilim adamlarına, bilir kişilerine, virgül ve bunların üzerinden de Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhatabı olan ve yevmül kıyamete kadar baki olacak olan İslam ümmetine hitaben ayetler devam etmektedir. 41. ayeti kerimeyi eğer bir etüt edecek olursak, azim olan Allah şöyle buyurmuştur. وَاَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقَا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ Şimdi bu ayet-i kerimeyi ikiye bölecek olursak kardeşlerim birinci kısmında Allah Azza ve Celle me'alen diyor ki iman ediniz bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı hani dedim ya az önceki ayetten bir önceki ayetten alacak olursak Beni İsrail'dir yani Medine'deki Yahudilerdir. Onların da içerisinden taksis edecek olursak Yahudi e, kavmine ve Yahudilere mensup e, bilir kişilerdir. İlim sahipleridir. Allah Azze ve Celle diyor ki iman ediniz. Neye? Benim indirdiğim öyle bir kitaba ki o kitap mustaddiqallime me'akum size gelen olanı tasdik ediyor. Yahudilere ne gelmişti Kerim kardeşlerim? Yahudilere Tevrat gelmişti değil mi? Musa aleyhisselamla birlikte. Şimdi bu ayeti kerimenin yorumlamak açısından en canlı alıcı yönü bence şurasıdır. Şimdi bu ayeti kerimenin tefsir edilecek hangi yönü var hocam? Bu ayetin neresini tefsir edelim? Çünkü Allah Yahudilere inan kitabı Tevratı biz tasdik edici bir kitap gönderdik. Doğrudur kısmen ama şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Nedir o? Allah Azza ve Celle zimlen bu ayeti celileyi tayibesinde şunu ifade ediyor. Diyor ki, ey Yahudiler, sizin bir kitabınız var ya, var. Onun kaynağı vahiy mi? Vahiy idi. Yani Musa Aleyhisselam'a Tevrat ayetlerini, nuskalarını vahyeden Allah'tır. Diyor ki Allah Azza ve Celle, ben şimdi öyle bir Kur'an inzal ettim ki size, Musa'nın kaynağı aleyhisselam, Peygamber aleyhisselamın kaynağı yine aynısıdır. Biz bunu bileceğiz. Biz bu ayetten neyi öğreneceğiz? Biz bu ayetten bugün, Tevrat'a, İnan ayetlerin kaynağı ile Kur'an'ın ayetlerinin kaynağının Aynı ki Allah Azza ve Celle'dir Bunu öğreneceğiz Lakin Benim altını çizmek istediğim Bir ayrı husus daha var kardeşlerim O da Bizzat yurt dışında okurken Tecrübeyle sabit olduğu için paylaşıyorum Orientalistlerin yani İslam düşmanlarının ...beslendikleri ayetlerden bir tanesi budur. Yani bir e, ziyadeyi bilgi olması hasebiyle paylaşmak istedim. Orada musaddiqan yani Tevrat'ı tasdik eden bir Kur'an ifadesinden hareketle... ...Oryantalistler diyor ki bakın bugün hiç kimse Tevrat ayetlerinin geçersiz olduğunu iddia etmesin. Eğer ki siz aynı Allah'tan bahsediyorsanız ve Allah bunu tasdik edense... Tasdik eden bir kitap gönderdi ise tasdik ediyor olmasının manası onu itibar ediyor demektir. Buradan hareketle zeburudur, tevratıdır, incilidir. Bugünün şeriatına ilave olarak ahkamlar ne yapılıyor? Benimseniyor ve hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili örnekler malum olduğu için hiç üzerinde durmak istemiyorum. Kısaca bugün sizlere azık olarak şunu sunmak istiyorum kerim kardeşlerim. Allah azza ve Celle, Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve selam ile birlikte Kur'an'ı azimuşşanı indirdiyse ki o başlı başına bir şeriattır, bundan önceki şeriatları nasıl etmiştir. Onlara ait ahkam, hükümler, şeriatlar bugün bizim hayatımızı tanzim edemez. Bu bilgi bizim bugün alacağımız ve eve götüreceğimiz en önemli. ...güçlü bilgi olsun inşallah rahman. Bunu destekleyen bir örnek vermek isterim. Yani... ...Tevrat'ın, İncil'in... ...Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam... ...nebi olarak... ...gönderildikten sonra... ...önceki kitapların artık bir hükmünün kalmadığını... ...sadece iman etmek adına... ...sadece tasdik etmek adına... ...bu manada itibar olduklarını... ...ama şeriat ve minhaç olarak... Hiçbir şey ifade etmediklerini bize bugün bizzat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretecek inşallah. Ravi Cabir İbn Abdullah'tır. Hepinizin bildiği bir örnektir belki ama içerisinde yakalanması gereken hususiyetli noktalar olması hasebiyle aldım bugün örnek olarak. Cabir İbn Abdullah diyor ki, bugün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ve Abu Bakir oturuyorduk. Koşarak Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Dedi ki ya Resulallah size bir Tevrat'tan nuska getirdim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gadaplanıyor. Ama Hazreti Ömer Allah'ın Resulüne bakmıyor ya. Elinde bir nuska var. Onun heyecanı sarmış kendisini ki o onun Allah azza ve Celle'nin bahsettiği Musa'dır. Peygamber'e ait bir evraktır, bir nuskadır. Başlıyor okumaya. Oradan öğrendiklerini anlatmaya. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki ifadeyi gelin de Hazreti Ebubekir Bekir anlatsın. Ona verelim sözü. Diyor ki, Ey Hattab'ın oğlu Ömer! Anasız kalasın, anasız! Allahu Akbar! Bugün bu lafı biz birbirimize söylesek kıyamet kopar. Diyor ki Hattab'ın oğlu Ömer anasız kalasın e mi? Anasız. Diyor ki ne oldu? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yüzündeki kızgınlık ifadelerini görmedin mi ya Ömer? Anasız kal e mi? Diyor ki vallahi ya Ebebekir Allah'ın Resulünü gadaplandırmaktan Allah'a ve Resulüne sığınırım. Allah'a yemin ederim ki raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resula ve Nabiya. Bunun ravisi işte Ömer'dir. Biz bugün Hamdel'e de de okuyoruz ama bunun söylemi kaynağı Ömer'dir. Ömer diyor ki Vallahi yemin ederim ki ben Rab olarak Allah Azze ve Celle'den razı geldim. Din olarak İslam'dan razı geldim. Nebi olarak Aleyhissalatu vesselam'dan razı geldim. Niye kızdırayım? Allah'ın Resulü hiç konuşmaz. Bekler, bekler. Ve Allah'ın Resulü şöyle başlar söze. Ya Ömer وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَوْ Musa مُوْسَا حَيَّنْ لَوْ كَانَ مُوْسَا حَيَّنْ مَا وَسِعَهُ إِلَّا Allah Allah Diyor ki Ya Ömer Nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki Musa hayatta olsaydı Yapacağı tek şey Bana tabi olmak olurdu Subhanallah Böylelikle biz Musa aleyhisselam ile alakalı olarak o bir peygamberdir. Ama Ömer radıyallahu anh'ın bu vakası üzerinden biz neyi öğrendik? Allah'ın Resulü aleyhisselatu vesselamla birlikte ondan önceki şeriatların artık bir değerinin olmadığını Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ın rivayeti üzerinden öğrenmiş olduk kardeşlerim. Peki ayeti ikiye ayırmıştık başta hatırladınız mı? Şimdi duraktan itibaren ayeti devam ettiriyorum inşallahü <gülüyor> rahman. Ve teşteru bi ayati semnen kalila. Ve iyaye fettaqun. Bana deseler ki hocam Kur'an'da seni en çok etkileyen virgül, hayatına da yön veren, yani o ayetin üzerinde denge kurmanı sağlayan ve böylelikle Allah'ın rızası noktasında daha da bir temkinli hareket ettiğin bir ayet söyle ki biz de faydalanalım derdim ki bu ayet. Bakara Suresi 41. ayeti celilenin son kısmı. Ve la teşteru bi ayati semanen Benim ayetlerimi, ahkamlarımı, hayat düsturumu, risaletimi Allah azza ve celle'ye ait olan ne varsa az bir menfaat karşılığında satmayın. Subhanallah bu ayetin bilinciyle yaşayan bir kimse Allah azza ve Celle'nin ayetlerini satar mı? Soruyorum. Vallahi satmaz. Satmaz. Ben bu ayeti kerimenin bu kısmını ayetin siyah ve sibak ilişkisinden hareketle ikiye ayırdım. Hatırlar mısınız? Az önce zikrettim. Dedim ki bu ayeti kerime inerken ilk önce Yahudi ve Yahudiler içerisinden onların ilim erbabları ve ondan sonra da ümmeti Muhammed demiştim. İşte bu ayet ilk önce Yahudi bilginlerine hitaben der ki: "O la teşteru. satmayın olmaz mı? Allah'ın ayetlerini satmayın. Allah azza ve celle'nin ayetlerini birkaç menfaatle değişmeyin. Çünkü Allah azza ve celle onların böyle bir ahlakla ahlaklandıklarını çok iyi biliyordu. Hemen başka bir ayetle destekleyelim olmaz mı? el kelime an mevadih. Onlar kelimeleri Allah'ın ayetlerindeki kelimeleri mevzunun anlaşılmaması için tahrif ederler. Yahudi ahlakıdır, not edin. Bu Yahudileşmek ve Yahudi ahlakıdır. Allah azza ve celle'nin bir muradı vardır. Onu söylemek ister, sen tutarsın bir bilim adamı olarak, ilim erbabı olarak, bilir kişiyi olarak Allah Azza ve Celle'nin o manasını böyle anlaşılmasın diye tevil edersin. Bu Yahudi ahlakıdır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Ne kadar tehlikeli ya. Le kaddar Allah. Ama Allah Azza ve Celle onların üzerinden bize de sesleniyor öyle değil mi? Ama gelin isterseniz öncelikle hususüyleştirdiğimiz ilim adamlarının üzerinden biraz konuşalım. Bu ayeti onların üzerinden yorumlayalım inşallah. Şimdi Allah Azze ve Celle bilir kişilere ve bilenler üzerinden bir hitap bulundu. Öyleyse bu ayetin ilk muhatabı ümmeti Muhammed'in alimleridir şöyle bir başlık atsak ve desem ki bunun üzerine dersimizi devam ettirelim sanırım daha isabetli olur bugünün alimleri için söylüyorum alim öyle muttaki olmalıdır ki Allah Azza ve Celle'den öyle ittika etmelidir ki Allah Azza ve Celle'ye öyle bağlanmalıdır ki öyle değer vermelidir ki hangi konjonktör olursa olsun hangi şartlar olursa olsun Allah azza ve Celle'nin ayetlerini tahrif etmemelidir. Allah azza ve Celle'nin hitabını ayetini, ahkamını satmamalıdır. Vallahi bu ayetin bize de gelecek sıra ha. Bizi de değerlendireceğiz. Ama ilk önce ümmetin alimlerini konuşuyoruz. Çünkü bu Alim önemli. Allah'ın Resulü aleyhissalatu ve Onlar hakkında şöyle buyurmadı mı? <Sessizlik> Sinfâni minen nâs İzâ sâleha sâlehen nâs. İzâ fesede feseden nâs. El ulema vel umara. İki sınıf insan vardır diyor Allah'ın Resulü. Üç demiyor ha. Üç değil. İki. Allah Azze ve Celle bütün insanlığın Selameti için kategoriziyi 2 ile ayırmış. Bir alimler, iki yöneticiler. Bunlar iyi olursa insanlık iyi olur. Bunlar kötü olursa insanlık kötü olur. Öyleyse alimler önemli. Alimler Allah Azza ve Jalla'nın ayetini birkaç menfaat karşılığında satmaz. Bugün bize bu noktada ve bu hususta nasıl titizlikle davranılması gerektiğini bir alim olarak, maalesef biz bugün kardeşlerim, eğer günümüzün vakasındaki alimleri değerlendirecek olursak, bugün biz maalesef Allah Azza ve Celle'nin ayetlerinin birkaç menfaat karşılığında satıldığına şahit oluyoruz değil mi? Vallahi oluyoruz. Bura mı sızlıyor? Esefle karşılıyoruz. İnanın üzülüyoruz, kederleniyoruz ama bu bir hakikat. Hiç unutmadığım bir örnek vardır. Allah azza ve celle'nin ayetlerinin satılması. Bu ayeti kerimeyi okuduğumda başka hiçbir örnek aklıma gelmez. Vallahi gelmez. O da nedir? Fransa'da okullarda başörtüsü yasaklandığında o dönemin Azher rektörü şeyhinin başörtüyü açılabileceğine dair cevazıdır Vallahi hala bakınız elim titrer bu nasıl olabilir İslam ümmetinin tabir yerindeyse amiyane tabirle özür diliyorum ağızlarını açıp da fetva bekledikleri fetva umdukları hayır umdukları bir kurumun başkanı alim parantez içerisinde tırnak içerisinde Allah Azza ve Celle'nin kadının namusudur dediği, örtmesini farz telakki ettiği, emrettiği başörtüsünü açabilir diye fetva veriyor. Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Vallahi alim böyle değil. Bize alimlik nasıl olurmuş? Bugün kim anlatsın? Bugün Aziz El Bedri anlatsın. Allah. Çok değil değil mi? 1968'de şehit edildi, idam edildi. Peki hepinizin bildiği, okuduğu bir eserden alıntı yaptım. Ama dedim ki bize her zaman sahabeler anlatıyor ne yapmamız gerektiğini bugün de dedim Elbedri anlatsın. Niye onu seçtim biliyor musunuz Kerim kardeşlerim? Çünkü Pazarlığa dahi mahal vermemiş Allah Ekber Yani bırakın Allah Azza Ve Celle'nin ahkamını satmayı, bırakın Allah Azza Ve Celle'nin dinine sırt dönmeyi, satmayı, ihmal etmeyi, değişmeyi, buna zemin hazırlayan adamın haddini bildirmiş haddini. Yok böyle bir şey. Etkisinde kalmamak mümkün değil. Sen böyle alim olursan. Adamlar da seni asar. Öyle değil midir zaten? Mutlaki alimler ya zulme de uçar kalmıştır ya da şehit olmuştur. Onlar için ikinci bir yolu Allah bahşetmemiştir. Çünkü Allah onlara mutlaki alim demiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdülkerim, Kasım, o dönemde Abdulaziz al-Badri hakkı söyler. Subhanallah. İslam'la yönetilmesi gerektiğini haykırır. Her bir fırsatta ve platformda, her bir mekanda ve ortamda Allah azza ve celle'nin hakikatlarını haykırır. Birazdan bundan sonraki gelecek olan ayet de bununla alakalıdır ama bu örnekte bildiğin parasal mevzu geçtiği için anlatıyorum. Abi ne yaptılarsa El-Bedri'yi susturamazlar. Zulmetmişlerdir, susmamıştır. kelime cihadi, kelimetu hakkin, inde sultanın cair. Açın eserini bakın. Üç sayfada, bir dört sayfada zikrettiği hadis budur. Zalim sultan karşısında hak sözü söylemek en efdal cihattır. Hayat düsturu bu olmuş. Zulmetmişler, susmamış mübarek. Ondan sonra tutmuşlar, bir de ev hapsi vermişler. Ama hala ev hapsinden mektuplar yazıyor, kağıtlar yazıyor ve onun söylemleri sokakta insanlar arasında ne yapıyor? Kıyama neden oluyor. Allahu akbar. Diyor ki, Abdülkerim Kasım olmaz. Bu, bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulmak lazım. Hani Allah'ın Resulü'nün bir hadisi var ya Subhanallah yani muhteşem bir ibretlik. Diyor ki Alimlerin şerlileri diyor, yöneticilere yakın olandır. Hadis, sahih bir hadis. Diyor ki, benim bu taktiği kullanmam lazım. Abdülaziz el-Bedri'yi Al yakınına almak ister. Yani ilişkilerimiz iyi olsun, gerektiği zaman hakkı, yani dili de çok sivri olmasın. Buna amaçlar. Abdülaziz el-Bedri ev hapsi biter bitmez ilan eder. Der ki, hacca gideceğim inşaallahu Normalde hacca gidecek olan kişi emniyete gider, vize işlemleri vesaire ama görür ki Abdülkerim hepsini halletmiş. Yani Abdulaziz El Bedri'nin vize işlemleri falan bitmiş. Hac yolu açılmış ve onu evine davet etmiş. Hac yolculuğunuz mübarek olsun şeyhim. Allah yolunuzu açık etsin. Bütün işlemleri hallettik. Rahat olun falan. Uzatmıyorum. Netice itibariyle tam vedalaşacaklar Abdulkerim der ki, Şeyh'im aileniz konusunda gözünüz arkada kalmasın olmaz mı? Onların geçimini bizzat ben sağlayacağım. Böyle. Gitmek üzere olan, sırtını dönmüş olan Abdulaziz El Bedri aynen öyle geçer. Kendisini akrep sokmuşçasına sıçrar, döner ve Cumhurbaşkanı'nın rütbesi vardır o zaman tam oradan tutar der ki Allah'a yemin ederim ki bilmen gereken bir şey vardır ben Allah Azza ve celle'nin dinini az bir menfaat karşılığında satacak bir alim değilim bunu bil bu bir ikincisi ben senin gibi ucuz pazarlık masasına oturacak bir adam hiç değil üç döndüğümde Döndüğümde ailem hakkında bir kuruş yardım ettiğini duyarsam Allah'a yemin ederim ki seni şu dilimle bir de şu kalemimle cümle aleme rezil rüsva ederim. Dedikten sonra çıkar. Abdülkerim'in bir kuruşu ailesine nasip olmaz elhamdülillah. Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini Satma pazarlık masasına bile mahal vermeyen bir alim. Bak pazarlık masasına oturmamış. Böyle bir ihtimali süzen, ön sezen, basiretiyle okuyan El Bedri bunları bunları bunları söylüyor. Allah'u akbar. Allah öncelikle başımızdaki alimlere sonra da cümlemize böyle bir basiret ikram etsin. Ayetin ikinci kısmı kim? Muhatabı biz. Bilir kişiler, Yahudilerdi. Yahudilerin içerisinden bilir kişiler ve şimdi de biz. Ümmeti Muhammed. Allah Azze ve Celle aynı hitapla bize de sesleniyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا Sadece benden korkun olmaz mı? Benim emir ve yasaklarıma göre hayatınızı tanzim edin. Bu arada o takvayla alakalı, muttakilikle alakalı yeri de izah etmiş olalım. Şimdi Allah Azze ve Celle bizden, alimlerden istediği gibi bizden de böyle bir duruş istiyor Kerim kardeşlerim. Öncelikle biz az bir menfaati bilirsek ne olduğunu, tamam mı bir değer var, rıdvan cenneti var, Kevser havuzu var ve ebedi cennet var ve dünya hayatı var. En kapsamlısını söyledim. Bunların içerisinde bir araba bir pahadır, bir elbise pahadır, makam bir pahadır, şöhret bir pahadır. Allah Azze ve Celle herhangi birisine dahi ayetlerimi değişmeyin olmaz mı? Ama gelin biz koskoca dünyanın Allah katındaki değerini bilelim ve ona göre bir seçim yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mel hayatüd dunya illa la'ibun ve lehu veled darul ahiretu hayrun lillazina yettequn dünya hayatının nasıllığını tarif eden bizzat Allah'tır. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَهُ Oyun ve eğlence. Size bir soru sorsam Kerim kardeşlerim. Ebedi cennet karşılığında bugün çok kıymet verdiğiniz bir oyuncağınızı değişir misiniz? Soruyorum. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akle diyorsak Değişmeyiz. Allah dünyayı böyle tarif etmiş. Hani Allah Resulü'nün bir hadisinde de var ya dünyanın Allah katındaki değerini bilmek ister misiniz? Tabii ki ya Resulallah toplu iğneyi denize batırdıktan sonra iğnenin ucunda kalıcı su var ya ona kadar kalıyorsa Allah katında da dünya o kadar değerlidir. Subhanallah. Ebu Hureyre'nin Rivayet etmiş olduğu ve Bukhari'nin tahriş etmiş olduğu hadiste bakınız Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize dünyaya nasıl bakmamızı öğütlüyor. Diyor ki kün fiddunyâ ke garip, gharib ev abirissabil Dünyada ya bir garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. Öyle değil mi? Size ben soru yönelteyim. Eğer siz Örnek veriyorum doğudaki bir şehrimize sadece bir işiniz icabı gitmek ve gelmek icap etse herhangi bir yolda durakladığınız mola verdiğiniz bir yerden ev satın alır mısınız? Arsa satın aldınız mı hiç? Almadınız. Hatta bir an evvel ihtiyaçlarımızı giderelim de burası burada biz garibiz ya. Burada kendimizi yabancı hissediyoruz. Varacağımız yere bir an evvel varalım. İşte dünya budur. Dünyaya bu manada kıymet ver vermek gerekir. Şimdi dünya bu. Bize vaat edilen ise cennet, hem de ebedi cennet. Komşusu Allah'ın resulüdür o cennetin. Şimdi wala teşteru bi qalila. Benim hakikatlerimi, ayetlerimi satmayın. Dünya bu, değmez. Bakınız. Bize bugün dünya nimetleri karşısında Allah Azza ve Celle'nin hakikatlarının nasıl satılmadığını, dünyalık mülkiyete hiç ama hiç nasıl değer verilmediğini kim anlatacak biliyor musunuz? Abdullah İbni Huzafa radıyallahu anh. Hepinizin bildiği bir örnek. Ama ben isterim ki kardeşlerim gelin hep birlikte Abdullah İbni Huzafe'ye hayata ve okubaya böyle bakmasını öğreten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir vizyon bir bakış açısı bizim bugün şu dersimize misafir olsun. Çünkü Abdullah'a Sa'd bin Nebi Vakkas'a Mus'ab bin Umeyre ve vesair ashab-ı kirama Allah ondan hepsinden razı olsun. Bu vizyonu veren Allah'ın Resulüdür. İlk önce Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam dünyaya ne kadar değer vermiş, davasına nasıl sahiplenmiş, dünyanın onun de onun katındaki değeri nasılmış? Ondan öğrenelim. Ondan vizyonunu öğrenmiş sahabeye ondan sonra geçelim olmaz mı? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam davası Mekke'de güçlendikçe güçlenir. Elhamdülillah. Dava tutunur Mekke'de. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabelerine ne yaptılarsa kifayet etmez. Amcaları üzerinden Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a teklif ederler bildiğiniz üzere. Ne teklif ederler? Para. Para. Saltanat. Hatta dediler ki eğer senin derdin kadınsa sana Mekke'nin ve Arap Yarımadası'nın en güzel kadınlarını bulup getirelim. Saltanat, hazine ise hazine ne istiyorsan. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Bakınız ne diyor kardeşlerim. Allah bize de böyle bir vizyon nasip etsin. Böyle bir bakış açısı ikram etsin dedi ki onlara uzunca bir hadis vallahi dedi min en yash'ala ahadukum min min Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam amcasına hitaben güneşe bakarak dedi ki Allah'a kasem ederim ki benim Allah azza ve celle'den aldığım emaneti terk etmem. Sizden birinizin gidip güneşe ulaşıp o güneşten hala gözü oradadır Allah'ın Resulü'nün sizin oradan o güneşten bir ateş parçası alıp gelmenizden Allah'a yemin ederim ki davetimi terk etmem daha zordur. Sizlerden istirhamım iki saniye tasavvur edin. Allah'ın Resulü böyle yaparsanız davetimi terk ederim demiyor ha. İnceliği dikkat ettiniz mi? İnşallah ifade edebilmişimdir. Diyor ki daha zordur. Yani sizden biriniz çıkacak, güneşe ulaşacak, güneşten de bir ateş parçası almaya muktedir olacak. O ateşle Allah'ın Resulüne gelecek. Ama Allah'ın Resulü diyor ki vallahi bunu yapsanız benim davetimi terk etmem bundan daha zordur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Saltanata, mala, mülke en çok ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde bunu söylemiştir. Tasavvur edebiliyor musunuz? Ama işte onun potasında erimiş bir sahabedir. Abdullah İbni Hüzafe. Bu vizyonu, bu bakış açısını Allah'ın Resulünden öğrenmiştir. Abdullah İbni Hudafeyi Hazreti Ömer radıyallahu anh Bizanslıların üzerine bir orduyla birlikte gönderir. Bu örneği niye aldınız hocam? Hepimizin bildiği bir örnek. Çoğumuzun bildiği vakıf olduğu bir örnek. Ama bir şey çok ilginç. Bu örneği niye aldım biliyor musunuz? Dikkat edin lütfen. Bizansa Hazreti Ömer'in ordu çıkardığını duyunca Kayser... Eşrafıyla birlikte otururken Eşrafı der ki Kayser'e Efendim Öyle bir ordu yola çıkmıştır ki haberiniz olsun. Bakınız Dünya menfaatı karşılığında Allah ve Resulüne ait hiçbir emaneti değişmemişlerdir. Haberiniz olsun. Böyle adamlar geliyor. Kayser der ki ben diyor çok merak ettim. Eğer ki savaşırsanız, elinize esir geçerse öldürmeyin bana getirin. Çok merak ediyorum. Dünya menfaatı karşılığında Allah Azza ve Celle ve Resulüne ait emanetleri satıyorlar mı? Satmıyorlar mı? Ben bilmek istiyorum. Bu örneği bu incelikten ötürü aldım. Bu bir. Yani heyet, eşrafı böyle bir sahabe ve sahabenin azametli duruşunu ona haber veriyor. O da meraklanıyor. Diyor ki elinize geçerse öldürmeyin, sağ salim getirin. Ben diyor onları bir sorguya çekeyim. Subhanallah ne hikmettir ki onların eline esir düşe düşe Abdullah İbn Huzafe düşmüş. Hepinizin bildiği bir örnek olması hasebiyle kerim kardeşlerim. Ziyadesiyle uzatmak istemiyorum. Abdullah İbni Huzafe'nin elleri bağlıdır. Kayser'in önüne oturtulur. Der ki Allah ve Resulüne ait emanetlerini terk et seni yanımda yardımcı yapayım. Olmaz mı? Bendensin yani. Der ki Abdullah Allah'a yemin ederim ki zerresinden vazgeçmem. Kayser sözü alır hemen. Der ki bak sen zeki bir adama benziyorsun. Dikkat edin lütfen. Sen zeki bir adama benziyorsun. Diyor ki teklifim farklı bu sefer. Kayser, Bizans'ın Kayseri ben. Mülkiyetim ne kadar varsa Allah'a ve Resulüne ait emanetlerden vazgeçmek kaydıyla yarısı senindir. Yemin ediyor buna. Mülkiyetim ne varsa Kayser olarak yeter ki oradan buraya bir saf değiştir ya senindir. Eli bir eli bağlı adam ancak onurlu ise güler. Eziklik yaşamaz. Muttaki alim, muttaki mümin böyledir. Ravi diyor ki vallahi gülüyordu. Gülerek cevap verdi. Diyor ki Kayser dinle. Allah'a yemin ederim ki senin mülkiyetin yarısı değil tamamını buraya koysan ardından Arap yarım adasına ait ne kadar mülkiyet varsa onu da yanına koysan Allah'a ve Resulüne ait emanetin zerresinden vazgeçmem. Sadece senin yarın filan değil. Hepsini getir. Vallahi vazgeçmem. Diyor ki Abdullah İbni Huzafe'ye Diyor ki suyu kaynatın, zeytinyağı atın ve bu adamı haşlayın. Diyor ki öncesinden de onunla birlikte tutuklanan esirlerden bir tanesini atın da görsün. Nasıl öleceğini görsün. Evet aynen öyle olur. Su kaynar kazanlarda. Atarlar esirlerden bir tanesini lime lime olur subhanallah. Şehit olmuştur o sahabe. Abdullah ibn Hudafa, dünya ve dünya metasına ait ne kadar mülkiyet varsa, bunun karşılığında gülerek, vakarla, onurla cevap veren Abdullah ağlamaya başlar. Hemen oradaki tırnak içerisinde söylüyorum, zebani mi diyelim artık? Neyse, hemen koşar kaysara. E. Der ki, senin Mesir ağlamaya başladı. Herhalde diyor, vazgeçecek. Meraklanır. Ciddi ağlamaya mı başladı? O adam mı ağlıyor? Evet. Diyor ki herhalde o adamın, sahabenin ölümünü gördü ya vazgeçecek. Koşarak gelir. Gülümser ve alaycı bir tavırla ne oldu? Hı? Ağlamaya başladın değil mi? Tatlı ölümü görünce. Diyor ki vallahi ağladığım doğru ama korktuğum için değil. Dük ne yani sen şimdi ağla, ağladıktan sonra dininden de mi dönmeyeceksin? diyor ki hayır öyleyse diyor niye ağladın be mübarek adam yani sen niye ağladın bana bunu bir de diyor ki o kardeşimin öldüğünü görünce birden aklıma şu geldi bir tane canım oldu aklıma geldi İstedim ki Allah bana vücudunda bulunan kıllar sayısı kadar can vereydi de siz ataydınız ben hiç yolumdan dönmeden öleydim Çıkaraydınız bir daha ataydınız. Ve bu olay vücudumdaki kıllar sayısı kadar tekerrür etseydi ama vallahi bunun olmayacağı aklıma geldi de onun için ağlıyorum. Çünkü bu olmayacak bir şey. Olmayacağını bildiğim için başladım ağlamaya. Vallahi diyor senden korktuğum için falan ağlamadım. İşte vakar bazen hayırlara değil her zaman hayırlara vesiledir. Diyor ki seni Alnından öpmek kaydıyla salsam öper misin? Tabii bir alim sahabedir. İçtihad diyor ki bir mahsuru yok. Yani zenciyi öpmekle diyor dudağımız mı kararacak? Tutuyor. Alnından öpüyor. Onu Medine'nin dışında Hazreti Ömer karşılıyor. Diyor ki almış Medine halkını, halkını arkasına Hazreti Ömer. Rivayette aynen öyle diyor ki. Vallahi ya Abdullah burada diyor alnı öpülecek bir adam varsa o da sensin. Medine halkına dönüyor diyor ki şu an itibariyle Abdullah'ın alnından öpmeyi hepiniz üzerine vacip telakki ediyorum. Bunun diyor ilki de ben olacağım. Bir tane öpücük konduruyor Abdullah'ın başına. Keşke burada olsa da bir de biz öpücük kondursak değil mi? Çünkü bize 1400 sene öncesinden adam gibi adam nasıl olunurmuş Zalimin karşısında eğilmeden nasıl hak söz haykırılırmış? Vallahi bize miras bırakmış. Eli de öpülür, alnı da öpülür bu sahabenin. Allah bize ibret almayı nasip kılsın kardeşlerim. Tabii 42. ayeti kerime de bundan, bu ayet hitabından çok farklı değildir aslında. Allah subhanehu ve teala, Devamlı diyor ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ <تَعْلَمُون> Hayat düsturu. Bir Müslüman, Müslümanım diyorsa bunu şöyle eline yazacak. Unutmadan sık sık bakacak. Çünkü hayat rehberidir. Allah Azze ve Celle bizi bu hak dinin muntasipleri kılmış. Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle bize batılı görmeyi, öğrenmeyi, deşifre edebilmeyi için hak kitabı göndermiş. Ne kadar hamd etsek az. Türkçesini söyleyeyim mi Kerim kardeşlerim? Saflar belli. Hak ve batıl. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَدِلِ Hakla batılı birbirine karıştırmayın. Şöyle düşünün ya. Çok basit bir örnek vereceğim ama yüksek müsaadenizle anlaşılır olsun diye. Şimdi siz örneğin size iki tane kalem mal verseler birisi kurşun kalemi bir diğeri de tükenmez kalemi. Sizin vazifeniz de kollilerce Kurşun kalemi ve mürekkep veyahutta tükenmez kalemi ikisinden ayırt etmek olsa vazifeniz. Bunun için para alsanız, bununla vazifelenseniz ve ayırt etseniz, bunda muvaffak olsanız, daha siz arkanızı dönmeden bir lira bunu tamamen karıştırıverse zorunuza gider mi? Kerim kardeşlerim gider mi? Vallahi eğer biz hakla batılı birbirine karıştırırsak Allah Azze ve Celle'nin zoruna gider. O gadaplanır bize. Kızar bize. Bundan ötürü Allah bizi hesaba çeker. Çünkü bu ayetinde Allah Azze ve Celle şunu diyecek bize. Ben sizi uyarmadım mı? Hak geldi. Hak ile batılı ayırt eden Furkan'ı göndermedim mi? Vallahi gönderdi. Aha. Biz bunu ilk dersimizde varlığına iman etmedik mi? Tasdik etmedik mi Kerim kardeşlerim? Vallahi ettik. Eğer bu varsa Furkandır bunun ismi. Hak ile batılın arasını ayırt eden demektir. Onun için Ömerül Faruk denmiştir. Evet. Eğer biz bugün tutar da Hak ile batılı birbirine karıştırırsak Allah bunun hesabını bize sormaz mı? Sorar değil mi Kerim kardeşler? Öyleyse bize düşen öncelikle ne diyoruz dualarda? Allah'ın <tulüm> emin Hakkı hak bilip hakka ittiba batılı da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümrelerine ilhak eyle ya Rabbi böyle dua ediyoruz bu sözün arkasında duralım bu duanın arkasında duralım Allah Azze ve Celle hakkı getirmiş bugün görüyoruz ki hakkı batılla karıştırmak isteyen dış güçler var onların avaneliğini yapan alimler var onlarla aynı sarayı paylaşan alimler var bugün Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah Azza ve Celle'ye söz hakkı tanımayan, laikli demokrasi İslami iyileştirmeye çalışanlar var. Vallahi bu ayetin açılımı bu. Bugün kimse Allah Azza ve Celle'nin tek hüküm sahibi olmasına rağmen onu ekarte eder ve böyle bir sisteme müsaade eder. Bir de üstüne üstlük bunu İslami gibi göstermeye çalışırsa Vallahi bu ayetin muhatabıdır. Allah bize subhanehu ve teala bize bu konuda muvaffakiyetler versin. Onların bu çalışmalarından bizleri beri eylesin. Bitmedi. Allah bizden bu ayette iki şey istiyor. Lütfen not edin kerim kardeş. İki şey istiyor. İki tane ahkam var burada. Bir... Hakla batılı karıştırmayacaksın. Sulandırmayacaksın. Bir. iki, burada bitse iyi. Hakkı da gizlemeyeceksin. İnan ikisi birbirinden daha zor. Subhanallah düşünebiliyor musunuz? Hak bugün batılıla kadar karıştırılmaya çalışılıyor? Siz bunun mücadelesini vereceksiniz. Safların ayrık olmasını ve böyle kalmasını sağlamak için hayatınızı ortaya koyacaksınız. Ama Allah Azze ve Celle'nin sizden istediği bununla bitmeyecek. Daha ne? Bir daha hakkı haykıracaksın. Hakkı buranda tutmayacaksın. Hak varsa senden bir parça olduysa seninle birlikte her yere gidecek ve her hakkı haykıracak. Allah bunu istiyor. Şimdi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hak sözü söylemekle alakalı diyor ki sizden hiçbiriniz kendi kendisini tahkir etmesin. Ne demek tahkir etmek? Bak aynı bizim de benim de sorduğum gibi sahabelerle diyor ki ya Rasulallah. Ya bir insan kendisini küçültmektir değil mi? Tahkir etmek, alçatmaktır, zelil bir pozisyona düşmektir. Böyle adam yerine konulmaz bir hale gelmektir tahkir etmek ve olunmak. Sahabeler soruyor ya Resulallah, bir insan kendi kendini nasıl tahkir eder? Yani böyle bir şey nasıl yeltenebilir? Çünkü size deseler ki adamlığınızı rezil edin yapar mısınız? Şurada sizin kıymetinizi alçaltacak bir iş yapın deseler akıl sahibi adam yapar mı vallahi yapmaz kimse kendi kendisini tahkir etmez kayyum kardeşlerim Allah Resulü diyor ki tahkir etmesin. sahabeler hemen soruyor ya Resulallah bir kimse kendi kendisini nasıl tahkir edebilir ki diyor ki öyle bir an gelir ki öyle bir ortam olur ki öyle bir konjonktör icap eder ki hakkı söylemeniz gerekir sen o konuda bilgi sahibisindir. Hak ile batılı ayırt etmişsindir bir. 2 orada da hakkı haykırman gerekecektir. Bu zalim sultan karşısında olabilir mi? Olabilir. Konjonktür neyi gerektirirse gerektirsin. Hangi şartlarda olursa olsun, bu gerektiği zaman hakkı haykırman gerekecektir. İşte diyor öyle bir ortam. Sen hakka haykırman gerekecektir. Sen ise hakkı haykırmamışındır. Allah da sana soracaktır. Niçin sustun? Orada o meydanda, o konjektürde, o vakada, onun karşısında, bunun karşısında Allah azza ve celle'ye ait olan emaneti hakkırmak sana ait olan bir emanet değil miydi? Soracak. O da diyecek ki, ya Rabbi ben insanların beni kınamasından korkmuştum. Ne derler sonra? Cık. Ne derler sonra? Ama Allah Azze ve Celle ne diyecek? Korkulması gereken ben değil miydim? İşte bu ayeti kerimeyi eğer bizler bu hadisi şerifin ışığında anlayabilirsek kerim kardeşlerim bu ayet bizim için Belki bu akşam için bir azık niteliği taşır inşallah. Ama dersimi inşallah bir örnekle nihayetlendirmek istiyorum. Şimdi bugün perdeyi kiminle açtık? Bugün perdeyi Abdulaziz el Bedri ile açtık. İstedim ki bugün de onunla kapatalım. Çünkü bu ayeti kerimeyi yaşamış 40 senelik ömründe. Bu iki ayeti kerimeyi yaşamış vallahi. Yürüyen bakara 41-42 olmuş tabir yerindeyse. Aradım taradım dedim ki uygun bir örnek hangisini kardeşlerime emanet etsem vallahi Abdulaziz El Bedri geldi aklıma. Çünkü 41 ve 42 bakara yürüyen tabir yerindeyse Abdulaziz El Bedri olmuş. Çünkü efdal el cihadi kerimetu hakkin bununla büyümüş ve bununla yetiştirmiş kendisini. Zalim sultan karşısında hak sözü söylemek Allah indinde en efdal cihattır. Evet. Haçtan bahsetmiştim ya az önce. O hacca gider ve gerir. Abdülaziz El Bedri Rahimahullah 40 yaşında şehit edilmiştir. Subhanallah. 40 yaşında. Haçtan gelir, Selam Arif almıştır devlet başkanlığını. Cumhurbaşkanı odur. Yani Abdülkerim Kasım devrilmiştir. Bu örneği niye seçtim biliyor musunuz? Hak sözü haykırmak, bana laf ederlerse, yani bana, yani ne derler, hani savunma, hani ofensif ve defensif cihatta da bu ayrımı yaparlar ya, Hak sözü ancak sen hakkını sana saldırırlarsa araya sana laf söz etmiyorsa sus kardeşim. Susmayı bil. Ok gibi olursan atarlar seni sağa sola. Ne gerek var yani? Biz bugünle çok karşılaşıyoruz ya bu tiplemelerle dedim ki vallahi hem bu zihniyeti kırmak adına hem de kardeşlerime bir emanet tevdi etmek adına bu örneği seçtim. Çünkü hak söz Yer, zaman, mekan, şahıs muhatap tanımaz. Öyle de olmalıdır. Abdülaziz El Bedri Adile Hatun Camii'nde haç dönüşü hutbe ve cuma irad eder. Nedir hutbesinin mevzuu? Sıradan bir mevzu. Namaz, abdest, işte Müslümanlar gıybet etmeyin. Yani artık Rivayetin içerisinde hangi konu olduğuna dair bizde bir bilgi yok. Ama zalimleri, zalim sultanları eleştirmekle alakalı olmadığı kesin. Çünkü biz akışından onu anlıyoruz. Dikkat edin. Hutbededir. Hutbe irad eder. Ve hutbenin konusu tamamen farklı bir konudur. Subhanallah. Ve yönü böyledir. İçeriye kim girer? Abdüsselam Arif girer. İçişleri Bakanı ve MIT müşteşarıyla birlikte. Subhanallah! Anlayışa bakın. وَتَقْتُمُ ve antum تَعْلَمُونَ Siz hakkı biliyor iseniz, biliciler iseniz, sizde hak adına bir malumat varsa gizlemeyin diyor Allah. Dedim ya yürüyen Bakara 41-42 baktı ki zalim bir sultan içeri giriyor. Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyen zalim bir yönetici içeri giriyor. Onun yardakçıları giriyor. Allah Azza ve Celle'nin kokuşmuştur dediği cahiliyeyle hükmeden yöneticiler ve idareciler içeri giriyor. Subhanallah dikkat edin. Yönü böyleyken dönüyor. Hutbeyi orada kesiyor. Artık ne konuşuyorsa mübarek namaz mı abdest mi zekat mı bilmiyoruz. Ama dönüyor onlara diyor ki Abdussalam sen zalimsin. Allahu var. Diyor ki sen Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsun. Sen Allah azza ve celle'nin kokuşmuş dediği cahiliye ile yönetiyorsun. Vallahi sen bize bir karış gelirsen bu ümmet sana kulaçla gelir. Bil ki senin selefini bu ümmet de verdi. Ve biiznillah seni yine bu ümmet de verecek. Sen Allah azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmiyorsun. Allahu akber. Tasavvur edin. Bugün bir cami imam hemen böyle hemen sizlerden istirhamın bir tasavvur edin. İmam hutbe veriyor. Konusu tamamen farklı bir konu. Akıcı bir şekilde o hutbeyi irad ederken zalim bir yönetici içeri giriyor, dönüyor. Diyor ki sen zalimsin bak var daha bitmedi, koskoca devlet başkanı gelmiş namaz bittikten sonra her zaman yerinden kalkan Aziz el-Bedri onlar mescitten çıkana kadar yardakçılık telakki edilmesin diye yerinden kalkmıyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا Bu ayet vallahi böyle ağlanır. Böyle idrak edilir. Allah subhanahu ve teala bizlere böyle anlayışlar nasip buyursun. Hani diyor ya وَلَا تَلْبِسُ bil بِالْبَاطِلِ sen hakla batılı biliyorsun, karıştırma. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ve hak da sende malumat olarak varsa Allah için gizleme. Bu nasıl bir anlayışsa, Aziz El-Bedri Rahimahullah bize de Rabbi Teala aynı anlayışı nasip ve müessar kılsın inşallah. Allah Subhanahu ve Teala öncelikle bana söylediklerimle kerim kardeşlerim, Sonra da sizlere dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Teala bizlere hangi şartlarda olursa olsun, hangi konjektürde olursa olsun bizlere hak sözü söyleyebilmeyi ve haykırabilmeyi kolay kılsın. Zalimlere eğlen değil, Allah Azza ve Celle'ye karşı eğilenlerden olmayı nasip eylesin. Allah bizim ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh